İslam'ın kaynağı Kur'an'a rağmen İslam'da örtünmenin olmadığı dahi söylendi. Halbuki Nur suresinin 31. ayetinde apaçık bir tesettür tasviriyle karşılaşırız. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. İffetlerini korusunlar, süslerini kendiliğinden görünen kısmı müstesna açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin veya Müslüman kadınlarının ya da kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey insanlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ın hükmüne dönün. Yine Ahzab suresinin 59. ayetiyle Rabbimiz Resulüne Müslüman kadınları uyarmasını emrediyor. Ey peygamber! Eşlerine,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 Elin bileklere kadar olan kısmıyla yüzden ibaret olduğu konusunda görüş birliğine rastlıyoruz. Bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına hanımı Hazreti Ayşe'nin kardeşi Esma şeffaf bir elbiseyle gelince Peygamber Efendimiz ellerini ve yüzünü işaret ederek Esma kadın buluğa erdikten sonra şundan ve şundan başka yerinin görünmesi caiz değildir, diye buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz cennet kokusu alamayacak kadınları tasvir ederken giyinmiş fakat çıplak kadınlar ifadesiyle şeffaf ve dar giyimle vücut hatlarının ortaya çıkarılmasının tesettüre aykırı olduğunu belirtmiştir. Ayetler ve Peygamber Efendimiz'in belirsizliğe meydan vermeyen açıklamalarıyla örtünme emri sahabe kadınları tarafından titizlikle uygulanarak nesilden nesile geçip günümüze ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin hanımlarından Hazreti Aişe, sahabe kadınların örtünme ayeti gelince Rabbin rızasını kazanmak için gerçekleştirdikleri devrimi şöyle tasvir ediyor. Vallahi ben Allah'ın kitabını tasdik, onun indirdiğine iman bakımından ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nur suresindeki örtülme ayeti inince erkekleri kendilerine varıp Allah'ın indirdiği ayetleri okumaya başladılar. Herkes bu emirleri zevcesine, kızına, hemşiresine ve bütün yakınlarına okuyordu. Kadınlardan hiçbiri istisna edilmemek şartıyla Allah'ın indirdiği emre uyarak ...pamuk ve yünden örtülerine büründüler. Ve sabah namazında... ...Resulullah'ın arkasına örtülerine bürünmüş olarak bulundular. Sanki başlarına kargalar vardı. Günümüze ulaşıncaya kadar... ...tesettür birçok mücadeleye maruz kaldı. Müslüman kadının sembolü tesettür... ...savaşlardan, vuruşmalardan geçerek günümüze ulaşmıştır. Nice mümine kadın... İffetini, hicabını muhafaza etme uğrunda şehit düşmüştür. Baskıya ya da gelenek olarak giyilen örtü, neden, nasıl ve ne adına örtüldüğünü bilemedikçe bir kabuktan ibaret olacaktır. Tesettür, İslami hayat tarzının bir sembolüdür. Tesettür, inancın, bilginin, iffetin, erdemin sancaklaşmasıdır. Tesettür, Müslüman kadının ben Müslümanım diyerek Müslüman olmanın bedelini çekmeye hazır olduğunu tüm dünyaya açıkça ifade edişidir. Tesettür sadece bir örtü değil, Müslüman kadının kimliğidir.